Esmond ve Sini Evvel zaman içinde güzel ve mutlu bir ülkede yaşayan bir kraliyet ailesi vardı. Kral ve kraliçenin Esmund adında bir oğlu ve Sini adında bir kızı vardı. Çocuklarına çok düşkündüler. Prense de prensese de bir prensle prensesin bilmesi gereken her şeyi öğrettiler. İkisi de zeki, yetenekli ve becerikli gençler oldu. İkisinin de çok sevdiği bir şey vardı. Doğa. Sonunda babamı ikna ettim. Neyi? Meşe ağaçları için mi? Düzeltiyorum. Meşe ağacı için, ağaçları değil. Aa yapma. Benim de o ağaçlardan birinin içinde kalmak istediğimi biliyorsun herhalde siz gidemezsin. Aaa! Tabii babama iki ağaç içinde sordum. Ve? İzin verdi. Evet, evet sonunda. O eski ve oyuk ağaçlara yuva yapacağız. Ağacın içinde yaşadığını bir düşünsene. Ormanın içinde. Ama saraya yakın. Anneme ve babama yakın. Esmond şanslıyız. Prens ve prenses saraya yakın ormanda iki yaşlı ve oyuk meşe ağacını evleri haline getirdi. En güzel mobilyayı, en sevdikleri şeyleri ağaç evlerine götürdüler. İkisi ormanda çok mutluydu. Kuşların şarkılarıyla uyanıyor, devasa ağaçların gölgesinde yemek yiyor, her günü pikniğe gitmiş gibi geçiriyorlardı. Bir gün anne ve babaları onlara mesaj gönderdi. Merhaba majesteleri Prens Esmond ve Prenses Sini. Ne vardı canatın? Kral ve kraliçe size bu mesajı gönderdi. Teşekkür ederim. <gülüyor> bu mesaj sana kardeşim. Ne diyorlar? Anlaşılan... Rebama Krallığı'nın prensi, Prens Ring sana aşık olmuş ve sana evlenme teklif etmeye gelmek istiyormuş. Ne? Ver onu bana. Onun çok yakışıklı olduğunu duydum. Ben de çok güzel bir kız kardeşi olduğunu duydum. Ee, Ne düşünüyorsun? Onunla tanışacak mısın? Bilmiyorum. Ne zaman geliyor? Önümüzdeki cuma, beş gün sonra... Annemle babam saraya dönmemizi istiyor. Daha beş günümüz var. Bugün dönmemiz gerekmiyor. Çarşamba günü döneriz. He? İki gün giyinip süslenmen için yeterli olur. <gülüyor> Elbette hayır. Giyinip süslenmeyeceğim. Beni doğal halimle görsün istiyorum. Tesadüf eseri ormanda kalan bir kız ve erkek kardeş daha vardı. Cadıyla Sihirbaz. Bir sabah Esmint ve Sini gölde tekneyle giderken cadıyla Sihirbaz onları gördü. Prenses Sini'nin güzelliğini gören cadı kıskançlığa kapıldı. <Gülüyor> Buna inanamıyorum. Benden daha güzel biri nasıl benim ormanımda kalabilir? Onun güzelliği dillere destan olmuş. Uzaklardan bir prens onunla tanışmaya geliyormuş. Bunu kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Bu konuda ne yapacaksın? Ne yapmam gerektiğini biliyorum. <gülüyor> Kuş merhaba. Hey iyi misin? Evet iyiyim. O da neydi? Bir kuşun böyle davrandığını daha önce hiç görmedim. <gülüyor> Belki de Prens Ring senden bir hatıra almak istemiştir. Ne? Mantıklı konuşur musun lütfen? <gülüyor> Cine ve Esmond onları bekleyen kötülükten habersizdi. Cadı Cine'nin kolyesini aldı ve onun güzel bedenine büründü. Erkek kardeşi meşe ağaçlarına büyü yaptı. Uyuyun, uyuyun hemen! Derin uykuya dalın. Öğlen gece kadar karanlık olana kadar uyuyun. Onlar sonsuza kadar uyuyacaklar. Sonra sihirbaz, Prens Ring'i bekleyen kraliyet ailesinin yanına gitti. Hemen yok olun, yok olun göz önünden. Öğlen gece kadar karanlık olduğunda dönün. <gülüyor> Sonsuza dek yok oldular. Tam o anda Prens Ring geldi. Ve Prenses Sini'ye dönüşmüş olan cadıyı görür görmez, Prens güzelliğinden büyülendi. Hanımefendi, Prenses Sini olmalısınız. Evet, evet prensim. E sizinle topraklarınıza gitmeyi heyecanla bekliyordum. Ama ya anne ve baban? Babamın savaşa gitmesi gerekti prensim. O nedenle topraklarınıza gitmemizi çok istiyorlar. Daha sonra düğün için hediyelerle birlikte oraya gelecekler. Ben de savaşa katılabilirim. Hayır! Prensim, babam ülkenize gitmemizi çok istiyor. Pekala, gel. Hayır, lütfen. Sen gemide bekle. Benim için çok değerli olan bir şey alıp hemen geleceğim prensim. Tabii. Bütün bu olanlar prense garip geldi. Ama onun prensessini değil, bir cadı olduğu gibi korkunç bir düşünce aklından hiç geçmedi. Ona söylenileni yaptı. Cadı ormana gitti. Prens Esmond ve Prenses Sini'nin kaldığı iki meşe ağacını kökünden söktü. Olanlardan geriye bir kanıt kalmasını istemiyordu. Cadı ağaçları Prens Ring'in ülkesine götürdü. Cadı ve Prens Ring, Prensin ülkesine ulaştıklarında ailesi ve kız kardeşi tarafından sıcak karşılandılar. Ailesi düğüne gelene dek kalması için cadıya bir malikane inşa etmişlerdi. Cadı yaşlı meşe ağaçlarını bahçeye dikti. Esmond ve sini hala içinde uyuyordu. Çok küçük oldukları için hiç kimse ağaçları göremiyordu. Prince Ring sık sık ziyaretine geliyor, ailesiyle birlikte onu kraliyet yemeklerine götürüyordu. Cadı, prenses gibi davranmaktan bıkmıştı. Gün boyu gülümsemekten ve insanlara iyi davranmaktan nefret ediyordu. Gün geçtikçe iyi biri gibi davranmak cadıyı daha da sinirlendirdi. Olabildiğince çok but yemek, çılgınlar gibi dans etmek ve kibar kibar konuşmak yerine bir cadı gibi kükremek istiyordu. Oh, cadı öfkeliydi. Malikaneye döndü. Belki yüzüncü kez etrafındaki eşyaları tekmeledi. Bağırdı, çağırdı. Ah! Ah! Hanım hanımcık olmaktan bıktım, usandım artık. Ormanın vahşi yaşamı nerede? Orada koşar istediğim gibi bağırırdım. Gün boyu gülümsemekten nefret ediyorum. Nezaket akan konuşmalardan nefret ediyorum. Karnım da aç. Ne kadar da az yemek yiyorlar. Çok az yiyorlar. Hemen bana yemek getirmezse erkek kardeşimi yiyebilirim hemen. Birdenbire zemin açıldı ve erkek kardeşi üstü yemek dolu bir masayla ortaya çıktı. Canıma yetti artık. Bir gün daha prenses olursam prensip kendi ellerimle boğabilirim. Sen delirdin mi yoksa? Bu ülkenin kralı çok güçlüdür. İkimizi de cezalandırır. O zaman seni geri getir ve biz de kaçalım. Yapamam. Gündüz geceye dönünceye kadar uyumaları için bir büyü yaptım. Esmond ve seni asla geri gelmeyecek. Heeey! Ne yapacağım ben? Ama cadının erkek kardeşi yanılıyordu. Aptal sihirbaz bazen günün geceye dönüştüğünü bilmiyordu. Buna güneş tutulması denir. Ay güneşin önüne geçer ve dünyaya gelen gün ışığını engeller. Böylece kısa bir süreliğine de olsa gündüz geceye dönüşür. Ertesi gün tutulma gerçekleşti. Ne? Yemek mi? Gitmiyorum. Gitmiyorum. Prens bugün dönünce onu öldüreceğim. Geldim. Geliyorum. Geliyorum. Cadı sana dönüştü. Kolyem, o kuş. Bu Prens Ring olmalı. Ona söylemeliyiz. O gece Prens Ring cadıyı bıraktıktan sonra dönerken, Esmond onu yolda çevirdi. Sen kimsin? Neden böyle yoluma çıktın? Ben Prens Esmond. Prenses Sine'nin erkek kardeşi. Yani savaş bitti mi? Anne ve baban nerede? Savaş yoktu ki. Malikanede kalan kadın da kız kardeşim değil. O Prenses Sine değil. O bir cadı. Peki söylediklerine nasıl inanacağım? O Prenses Sine değil. seni benim. Bizimle gel. Esmond ve Cine, prensi malikhaneye götürdü. Cadının odasının penceresine geldiler. Yine bir şeyleri tekmeliyor ve bağırıyordu. Sini'nin kolyesini çıkardı ve kendi bedenine döndü. <Gülüyor> Hanım hanımcık olmaktan bıktım artık. Ormanın vahşi yaşamı nerede? Orada koşar istediğim gibi bağırırdım. Gün boyu gülümsemekten artık nefret ediyorum. Nezaket akan konuşmalardan da nefret ediyorum. Karnım da aç. Ne kadar az yemek yiyorlar? Çok az yiyorlar. Hemen bana yemek getirmezse erkek kardeşimi yiyeceğim. Birdenbire zemin açıldı ve erkek kardeşi üstü yemek dolu bir masayla ortaya çıktı. <gülüyor> Canıma yetti artık. Bir gün daha prenses olursam prensi kendi ellerimle boğacağım. Sen delirdin mi yoksa? Bu ülkenin kralı çok güçlüdür. İkimizi de cezalandırır. O zaman seni geri getir ve buradan derhal kaçalım. Yapamam. Gündüz geceye dönünceye kadar uyumaları için bir büyü yaptım. Esmond ve Sini asla geri gelmeyecek. Madem öyle, prens sabah dönünce ona ve saraya büyü yapalım ve buradan kaçalım. Hayır yapmayacaksınız. Siz nasıl geri geldiniz? <gülüyor> Çünkü gündüz geceye dönüştü. Gerçekten mi ne zaman? Genel kültürünü geliştirmen gerek. Annemle babama haber yollamalıyız. Bizim için çok endişe etmişlerdir. Esmond ve Sine'nin anne ve babasına mesaj gönderildi. Onlar da gündüz geceye dönüşünce büyünün etkisinden kurtulmuştu. Prince Ring'in ülkesini ziyarete geldiler. Prince Ring, Prenses Sine'ye delicesine aşık olmuştu. Esmond da Prince Ring'in kardeşine aşık oldu. İkisi de ihtişamlı bir düğünle evlendi ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. Cadı ve sihirbaza gelince onları aynı meşe ağaçlarına hapsettiler. Gündüz geceye dönüştüğünde bile çıkamayacaklardı.